Euzubillahimineşşeydanirracim allah Allahu Teala Araf suresinde 65. ayette Ad kavmine onların kardeşleri olan Hud aleyhisselamı elçi olarak gönderdiğinden bahsetmiş ve Hud aleyhisselam da onlara hitaben ey kavmim sizin için kendisinden başka hak mabut ilah olmayan Allah'a ibadet edin Sakının, sakınmaz mısınız demişti. Onun kavminden ileri gelenler de, her e, küfürde ileri gelen kavmin önde gelenlerinin yaptığı gibi, aynı yol, aynı sünnet üzere, biz seni bir sefihlik, beyinsizlik üzere görüyoruz. Senin beyinsiz olduğunu düşünüyoruz, akıl erdiremez birisi olduğunu düşünüyoruz ve biz senin yalancılardan olduğunu zannediyoruz diye karşılık vermişlerdi. Onun üzerine Hud aleyhisselam son ayette. 67. ayette Ey kavmim bende bir beyinsizlik, sefihlik yok. Lakin ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan gelmiş bir elçiyim. Demişti. Ve bugünkü okuduğumuz bu sayfada hitabına devam ediyor kavm-i hitaben. Ve bellegukum risalatı Rabbi ve enelekum nasihun emin. Ben sizlere bendeki bir sefihlik olmaması ve alemlerin Rabbi'nden göndermiş bir elçi olarak Sizlere Rabbimin bana verdiği risaleti, tebliğ görevini size tebliğ ediyorum. Ve ben sizin için güvenilir, emin bir nasihatçiyim. Dedi. Nasihatçılık muhatabında karşılık bulabilmesi için, muhatabın o nasihatçıya güvenmesi, sevmesi, ona değer vermesi lazım. Yoksa değer vermez. Onun görüşlerine saygı duymaz veya onun görüşleri onu pek alakadar etmez. Her peygamber kavminin hem şereflerinden gönderilmiştir hem de o kavim içerisinde geçmişiyle bilinen, değer verilen, takdir edilen, övülen, örnek gösterilen şahsı aranılmıştır. Hud aleyhisselamın da Allah Azze ve Celle'nin bu sünneti üzere seçilmesi ve kavminin içinde bilinen, güvenilen, değer verilen bir kişi olarak bilinmesi sebebiyle bu da hitabına onların kendisini emin, güvenilir olarak bilmesini bir ön giriş olarak beyan ediyor. Ben eminim, güvenilir kimseyim, emanet sahibiyim ve size bunu biliyorsunuz. Bu size nasihat ediyorum." diyor. Devamında da "E ve aciptum enca ekum zikrum bir rabbikum ala raculun minkum li Vezkuru izi alekum hulefa min ba'di kavmi nuh ve fil khalqi bestah. Fezkuru ala illahi le alekum tuflihun. Direktte de devam eder. Buradaki kitabında ise bir nasihatçını yapması gereken hususları dikkate alarak göz önünde bulundurarak nasihatlerine devam ediyor. Sizin içinizden sizi ikaz etmek için, burası önemli. Sizin içinizden, sizin tanıdığınız, bildiğiniz, sizin işinizde yaşayan, sizin halinizden haberdar olamazsın kendisini bildiğiniz birisi olarak. Ve sizi ikaz etmek için, sizi uyarmak için bir adama Rabbinizden bir zikrin öğütün gelmesi, size bu zikrin gelmesi sizi şaşırtıyor mu? Halbuki sizin içinizden olmayan birisi tarafından getirilse sizi tanımayan, sizi bilmeyen ve sizin de kendisini tanımadığınız birisi tarafından gelse onu alay almanız. Onun hakkında gaybet etmeniz. Dedikodu yapmanız. Onun e, bir kısım e, hasletlerini tanımamanızdan dolayı onu davetini peşinden reddetmeniz çok daha kolay olur. Ama emin, güvenilir, tanınmış, geçmişiyle bilinen ve o toplumun örfünü adetini bilen, o toplumun alacağı hususları bilen, zayıflıklarını bilen, iyi taraflarını bilen birisi tarafından davet gelmesi onları şaşırtmamalı. Diyerek de burada red sadedine bir soru sorar. Böyle bir durum sizi şaşırtıyor mu? Sizin acayibenize mi gidiyor? Der ve devam eder. Bu devamındaki ikaz ise bütün insanların bilmesi ve dikkat etmesi gereken bir husus. Nimetlerin hatırlanması. Bunu da Hud aleyhisselam kavmine nimetleri hatırlatır. Der ki hatırlayın bakalım. Allah sizi Nuh kavminin hemen akabinde sizi yeryüzünde halifeler yaptı. Yani Nuh kavminin hakim bulunduğu, yerleşik bulunduğu, içinde yaşadığı o toprakların arkasından onları selef sizleri halef yaptı. Onların arkasından sizi o, o topraklara getirdi ve halifeler yaptı. Ve sizin aynı zamanda da yaratılışınızı büyük yaptı. Buradaki e, kastedilen ise Hud aleyhisselamın kavminin, Ad kavminin kendilerinden önce kavmlere göre daha uzun boylu ve daha boylu posturlu olmalarıydı. Yani iri yapılı vücuda sahipmişler. Hatta tefsirlerde onların vücut yapıları ve ağırlıkları hakkında, şekilleri hakkında farklı farklı söylemler var. Ancak sahih bir rivayet olmadığı için içerisinde ben onu aktarmıyorum. Ancak ayetin de belirttiği üzere ayette de Allah azze ve celle özellikle beyan ettiği üzere Hudule's selamın diliyle onlar Kendilerinden önceki nesillerinin daha iri yeri, daha güçlü, kuvvetli, daha böyle boylu, postlu, endamlı insanlarmış. Bu da onlara verilen bir nimet. Hud Aleyhisselam bu nimette onları hatırlattı. İşte Allah'ın bu nimetlerini hatırlayın ki felaha eresiniz der. Hatırlamak, nimetlerin farkına varmak, nimetlerin beyan edilmesi, ortaya dökülmesi kişiyi şükre sevk edecektir. Şükür, felaha kurtuluşa sevk edecek. Ondan dolayı Hud aleyhisselam ısrarla ve devamla hatırlayın Allah'ın şu nimetlerini, şu nimetlerini, şu nimetlerini, üzerinizdeki e, şu hatırı sayılır nimetlerin farkına varın ve bunları gözünüzün önüne getirin. Diyor ki bununla onların şükretmesini Allah'a inkar ediyorlardı. Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı ve Hud aleyhisselamın şahsında onun risaletini inkar ediyorlardı. Bu inkarlarından vazgeçsinler, şükre yönelsinler ve felaha Kurtuluş erenlerden olsunlar diyorlar ad kavmi hakkında bir kısım bilgiler aktarıyor. Nuh Aleyhisselam'ın soyundandırlar. Bundan önceki e, sayfamızın sonunda da aktarmıştık. Nuh Aleyhisselam ile Hud Aleyhisselam arasında yedi nesil var. Tefsircilerin anlatına göre. Yedi ayrı nesil. Yani Hud Aleyhisselam Nuh Aleyhisselam'ın yedinci torunu. Yedinci nesilden torunu. Nuh'un üç tane oğlu var biliyorsunuz. Onlardan Sam isimli oğlunun soyundan. Bu kavim, yani at kavmi Yemen'de, kumluk bir bölgede yaşıyorlar. Ülkeleri oldukça verimli, topraklara sahip, boylu, poslu, iryaflı ve güçlü insanlardır, nesil olarak. Normalde bildiğimiz kadarıyla Allah Azze ve Celle'nin kullar üzerindeki sünneti Adem Aleyhisselam'dan itibaren, bu ümmetin başlangıcına, yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dönemine kadar insanların boyları ve yaratılışları kısalmıştır, küçülmüştür. Gitgide küçülmüştür. İnsanların en uzun boylusu bildiğimiz kadarıyla Adem Aleyhisselam. Ondan itibaren her nesil küçüle küçüle artık bu ümmette bir hadiste, sahih hadiste e, sabit olduğu üzere sabitlenmiş standart hale gelmiştir. Ömürleri de aynı şekilde. Ancak o topluluk içinde, o nesil içerisinde bir kavmin, bir topluluğun boylarının ve ennamlarının büyük ve geniş olmasına bir engel yok. Mesela şu an e, uzak doğuda yaşayan Çinli ve Japon e, vatandaşı insanlar daha kısa boylu ve çelimsiz insanlardır genellikle. Ama Afrika'da mesela Nijerya gibi, Moritanya gibi bir kısım ülkelerde insanlar bedenlerden daha genişli, daha güçlüdür. Olayı böyle düşünürsek sahih hadisede bir çelişme olmadığını çözebiliriz, anlayabiliriz Allah'ın izniyle. O at kavminin özetlenen birisi onların güçlü, kuvvetli, boylu, iri iryaklı insanlar olması. Hud aleyhisselam ise kavminin soy itibariyle en üstünü, mevki itibariyle de en faziletlisiydi. Kavim güçlü oluşuyla övünürdü. allah Teala burada onların bedenlerinin güçlü yapıldığından bahsetmişti. Başka ayetlerde de onların o kavmin kendilerini güçlü oluşuna övündükleri, gururlandıklarına dair işaretler var. Mesela Fussilet suresi 15. ayette Allahu Teala buyuruyor ki: "Ade gelince Ad kavmine yeryüzünde haksız yere büyüklenmişler ve bizden daha kuvvetli kim var diyerek gururlanmışlardı." Onlar kendilerini yaratan Allah'ın daha kuvvetli olduğunu görmüyorlardı. Buyurmakta Allahu Teala. Hud aleyhisselam ise yaratılış olarak sert ve inkarcı olan bu kavmine nasihat ederken onlara Allah'ın nimetlerini hatırlattı. Çünkü bu iş yani nimetten hatırlatılması kişiyi şükre, şükür ise felaha, kurtuluşa ermeye sevk eder, ona sebep olur. 70. ayetten kaldığımız yerden devam edelim. Hud aleyhisselamın bu ikazlarına, bu nasihatlerine karşılık onun kavmine bir cevap verecek. قَالُوا اَجِئْتَنَا لِنَّ عَبُدَ اللّٰهَ وَهْدَهُ وَنْ نَذَرًا مَا كَانَ يَعْبُدُ عَبَعُنَا فَأْتُنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُمْتَ مِنَ O kavim geri cevap olarak dediler ki sen bizlere tek sadece Allah'a ibadet etmemizi ve babalarımızın ibadet ettiği şeyleri terk etmemizi mi istiyorsun? Bu istekle mi bize geldin? Öyleyse sen eğer gerçekten doğru sözlüysen, gerçekten doğru söyleyenlerden isen, yani bizim sana icabet etmediğimiz, inanmamızı istediğin şeylere inanmadığımız halde kendisiyle tehdit ettiğin ne ceza varsa, ne gibi bir azap varsa senin vaat ettiğin, o vaat ettiklerini bize getir bakalım. Görelim bu neymiş biz inanmıyoruz. Reddediyoruz sen sanki? yani. Şu vaat ettiklerini bir önce bizim başımıza getir de görelim böyle bir şey, gücün kudresin yetiyor mu? diyerek ona inanmamaya, ısrar etmeye devam ederler. Ve kafa tutarlar enzana. Bu bir kafa tutmadır. Ama onlar bilmiyorlar ki bu Rasul'e tutulan kafa, bunları yaratan Allah Azze ve Celle yapılan bir kafa tutmadır. İnatlanmadır, inatlaşmadır, aşmadır Bunun üzerine artık onların kurtuluş ümidi kalmadığından Onların hidayete gelme, onların iman etme imkanı ihtimali kalmadığından dedi ki Hud aleyhisselam <gâle> ve aleykum mir rabbikum ricsu ve gazab." Muhakkak ki sizin üzerinize Rabbinizden bir azap ve gazap, kızgınlık artık vazip olmuştur. Bundan kaçışınız, kurtuluşunuz söz konusu değildir. Çünkü artık sizin davet edilme süreniz bitti. Etu cadiluneni fi isma in semaytumuha en tum ve aba okum ma neszellallah bha min sultan. Fen teziru inni ma okum min Sizler hakkında Allah'ın bir delil, burhan indirmediği ve sizin ve babanızın bir takım isimlerle isimlendirdiğiniz şeyler hakkında benimle mücadeleme diyoruz. Biliyorsunuz tarih boyunca isimlendirilen putlar Allah Azze ve Celle'nin verdiği isimler değildi. Ve Allah onların isimlendirmesi hakkında bir delil de indirmemişti. Her kavim kendisi o taptıkları putlara, ağaçlara, taşlara, benzeri şeylere bir isim vermişti. İşte Allahu Teala'nın o tapılan putların isimleri hakkında bir delil indirmediği burada özellikle beyan ediliyor. Ve o kavmin Hud aleyhisselamın karşı geldiği ilahlık e, ilahlık iddiasıyla onlara putlara tapılan, ibadet edilen veya boyun bükülen, bir şeyler umulan o isimlendirdikleri şeylerin kendilerinin ve babalarının verdiği isimlerle isimlendiklerini burada beyan eder ve o isimler hakkında benimle mücadele mi ediyorsunuz. Benimle e, tartışıyor musunuz? Diyerek de ee, bu hususun altını bir daha çizer. Yani Lat ismini, Ozza ismini, Menat ismini, Yeğuz, Yaud Ye ismini. İlahir diğer putların isimlerini meşhur olsun olmasın. Onların isimlerini Allah takmamıştır. Onlara o isimleri Allah vermemiştir. Belki ya siz vermişsiniz veya babalarınız veya onların babaları atalarınız, nesilleriniz vermiştir. Öyleyse sizler bekleyin bakalım. Yani o peşinen çabucak istediğiniz azabın gelmesini bekleyin bakalım. Muhakkak ki bin, ben de sizlerle beraber bekliyorum. Ama iki bekleme arasında fark var. İki bekleme arasında fark var. Birisi azabın geleceğinden emin ve o azabın kendisine ulaşmayacağından emin. Bu davetçinin sahibi, davetin sahibi davetçi. Hud aleyhisselam onu ona iman edenler. Öbürleri ise her ne kadar inanmıyor gözükseler de neticede Gerçekten doğru söylüyorsa, gerçekten vaat ettiğini yerine getirirse bundan nasıl kurtuluruz diyerek bir endişe taşıyanların beklemesi. 72. ayete geçmeden önce Ad kavminin cezalandırış süreci İmam Tirmizi'nin sünneninde, Ahmet bin Hamel'in müsneninde gelen sahih bir hadiste bize anlatılıyor. Hadisi nakletmeyeceğim size. Işte. Ancak hadisten elde ettiğimiz fıkıhı, elde ettiğimiz hususları aktararak inşallah hikayeleştirerek anlatacağım. Ad kavmine davet yapıldıktan sonra artık davete icabet etmeyecekleri anlaşılınca ve davetin sahibi Huru aleyhisselam Dolayısıyla da yaratıcı Allah Azze ve Celle'ye baş kaldırıp dik kafalılık yaptıkları ve acelece o azabı peşin peşin istedikleri zaman Allah-u Teala onlara uzun süreli bir kuratlık nasip etti. Kuratlık verdi. Onlar Yemen ile Mekke ye yakın toprak olarak Yemen bölgesine yaşıyorlar olabiliyorsunuz Mekke'de de kendilerinden ad kavminden birileri yaşıyor. Mekke'nin girişinde yaşayan bu kabilenin kalıntısına bir elçi gönderiyorlar. Mekke'ye bizim için git. Çünkü orası Yeryüzünün ilk mescidi, yeryüzünün ilk mescit ve Allah'ın kutsal beldesi, kutsal yerler olduğu biliniyor. Mekke'ye gidecek bir elçi, bir aracı ve o kavmin kuraklığının gitmesi için orada dua edecek. Bunu istiyorlar. Bu elçi, Kayl bir elçi, gidiyor Mekke'nin girişinde, ad kavminden olup orada yaşayan o kimsenin evinde konaklıyor. Bu konaklama esnasında fazla kalıyor. Gereğinden fazla. Hadis-i Dildi'ne göre bir ay kadar kalıyor. Bu bir ay içerisinde de gene fıskı fücurla, günahla geçiriyor ömrünü. Yani o da içki içiyorlar, işte şarkıcı kadınların şarkı söylemesini dinliyorlar. Yaptıkları iyi bir şey yok. Neticede bir ayın sonunda da ben ne için gönderildiydim diye düşünüyor, hatırlıyor bu elçi Kay. Ve Mekke'nin içine girerek Mescid-i Haram civarında veya belki de içinde Haram belden içinde Allah Azze ve Celle'den bizi daha önce suladığın gibi sula bize daha önce içirdiğin gibi su içir diye dua ediyor. Bunun üzerine ona bir ses geliyor. Bir nida işitiyor. Şu ufukta beliren şeylerden birisini seç diyor o ses. Ufukta da farklı renklerde bir rivayete göre 3 renkli 3 ayır renkte bulut beliriyor. Kırmızı siyah birisi de beyaz renkte. O da tarih boyunca bilinir siyah e, bulutlar yağmur doludur. Çok yağmur dolu olduğu için siyah rengi almıştır onlar. Ondan dolayı siyah rengi seçiyor. Ben şunu seçtim diyor. Ki o siyah renkli koyu siyah bulut ee, hani kutsal beldede dua etti ve ona nida edildi, seslenildi işte bulut peydahı oldu ortada yokken sonra hangisini dilersen seç ya biliyor ki artık bu onlara rahmet olacak bir nimet. Öyleyse en siyahını, en koyusunu alalım. Uzun zamandır kulaklık çeken belden bu kulaklıktan kurtulsun diye düşünüyor. Ancak siyahı seçtim deyince ona şu cevap veriliyor. Aynı sesle al sana at kavminden kimseyi geride bırakmayacak ip ince bir kum deniliyor. Yani bu seçtiğin bir kum fırtınasıdır. Ve at kavminden kimseyi geride bırakmayacaktır deniliyor. Denildiğine göre o yüzük parmak yüzüğü var ya parmak yüzüğü inceliğinde bir kum fırtınası. Sadece olar. Hani böyle televizyonlarda falan görürüz ya kum fırtınaları olur geniş. 1 metre, 2 metre, 3 metre, 5 metre genişlikte çapında. Bu sadece yüzü kadar. Hortum. Hortum. Çok küçük. Ve neticede Allah azze ve celle o hortumla o kavmi, ad kavmini helak ediyor. Ama öyle bir helak ki daha önce hiçbir kavmin başına gelmemiş. Zariyat suresinde bildirildiğine göre Kesin iman sahipler için Ad kavminde de ayetler mucizeler vardır. Şöyle ki onlara kökleri kurutan rüzgar yolladık uğradığı şeyi ancak kül gibi paramparça bırakıyordu. Ayetinde belirtildiği gibi ve de Hakka suresinde belirtildiği gibi Ad kavmine gelince onlar da uğultulu azgın bir fırtına ile helak edildiler. O onların kökünü kesmek üzere üzerlerine yedi gece sekiz gündüz rüzgarı estirdi. Allah tabii ki. Bunun üzerine sen halkın kökünden sökülmüş hurma kütükleri gibi yere yıkıldığını görürsün. Onlardan arta kalan birisini görüyor musun? Emri ilahisinde beyan edildiği gibi. Allah azze ve celle onları kökünden sökülmüş kütük gibi yaptı. Bunu tefsir eden alimler derler ki Allah onlardan her birini rüzgarla havaya kaldırıyordu, kafa üstü yere çakıyordu, çakıyordu ve bu kafa üstü yere çakmadan dolayı hepsinin kafası bedenlerinden ayrılmıştı. İşte kökünden sökülmüş hurma kütüğü ile budur diyorlar tefsirciler. Bu şekilde bir helakla helak oldular. Onlara bununla yetinmedi Allah azze ve celle onlara ayrıca dünyada ve ahirette de lanet hak olmuştur. Hud suresinde 60. ayette belirtildiği gibi. Bu dünyada da kıyamet gününde de onlara lanet arkalarından yetiştirildi. E, haberiniz olsun ki Ad kavmi Rab'lerini inkar ettiler. Yine bilesiniz ki Hud aleyhisselamın kavmi olan Ad rahmetten uzak olmuştur uzak tutulmuştur. Beyanlarıyla Ad kavmi e, hakkında bize yeterince bilgi veriliyor. Evet gelelim kaldığımız yerdeki kısma önce Nahhu vediğime Ahhu bir rahmetin minna ve kataana daha bir halleddiğine kezde bu bir ve bu gönderilen fırtınadan azaptan sonra biz onu yani Hud Aleyhisselam ve onunla beraber iman edenleri katımızdan bir rahmet ile kurtardık ve ayetlerimizi yalanlayanların işte kökünü kestik. Yani neslini kuruttuk. Geriye kimse bir şey kalmadı. Ve onlar mümin değillerdi. Yani iman etmiş kimseleri değillerdi. Ad kavmi hakkındaki e, hikaye burada bitiyor. Yani bu sırada sure burada bitiyor. Şimdi e, Semut kavmi, Salih Aleyhisselam'ın gönderdiği Semut kavminden bahse geçiyor. Ben Semut kavmi hakkında Size bir şey anlatmayacağım. Çünkü o bir sonraki sayfamızda da önümüzdeki hafta okuyacağımız sayfada da devam ediyor. Onların kıssaları biz o arada anlatacağım inşallah. Şimdilik sadece bu ayeti okuyalım. Mealini verelim. Tefsirini inşallah önümüzdeki haftaya bırakalım. nasıl bulursun Yarım kesmemek için. Ve ila semude ekahım saliha. Ve semut kavmine de onların kardeşleri olan yani onların içinden olan onların neslinden olan Salih'i gönderdik elçi olarak. Gale ya kavmi ya Abdullah hem alekum min ilahin gayru. Salih Aleyhisselam kendisine yakışır şekilde kendisinden önceki e, davetçilerin, tebliğcilerin, رسولlerin bildirdiği gibi dedi ki ey kavmim kendisinden başka sizin için bir ilahınız olmayan yani ibadete hak sahibi bir mabudunuz olmayan Allah'a ibadet edin. قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَتُمْ مِنْ Rabbikum Elbette ki size Rabbinizden bir beyine, açık delil, bir mucize gelmiştir. هَذِهِنَا قَتُ اللّٰهِ لَكُمْ İşte bu Allah'ın sizin için gönderdiği ayeti mucizesi olan Allah'ın devesidir. فَذَرُوهَا تَأْكُلْ fi اَرَضِ velâ temessuha bi su'in fe ya'khudakum azabun elîm onu bırakın terk edin de o Allah'ın yerinde Allah'ın arzından yayılsın doysun kanını doyursun o Allah'ın devesi Allah'ın mucizesi ve ona e, siz ilişmeyin onu terk edin o yerine istediği yerden yayılsın yesin içsin kanını doyursun ve ona siz herhangi bir kötülük dokundurmayın ona herhangi bir kötülükle yaklaşmayın. Yoksa size elem verici, acı verici bir azap dokunur, sizi yakalar. Diye tehdit etti. Ve inşallah terefalandı. Önümüzdeki haftaki okuyacağımız sayfaya bırakalım.